Açık Radyo burası 94.9 ve özel yayındayız. Dinleyici Destek Projesi'nin dokuzuncusu onun özel yayınında. Bu seneki özel yayının ana çizgilerinden bir tanesi, ana temalarından bir tanesi de artık neredeyse birbirine değmeye başlayan 4 kuşağa kadar uzandı Açık Radyo'nun muhabbeti. Yani benim mesela annem ee, en eski destekçilerimizden biri bundan 9 sene önce başladığımız zaman bu destek kampanyasına e, ilk destek olanlardan biriydi. Çeşitli programları destekliyor. Doğal ee, olarak. E, son olarak da torunum da devreye girdi. Acayip acayip Fransız Rapleri dinletiyor ama radyodan da Dinlenmesi gerektiğini düşünüyor Bunların hepsini bir araya getiriyoruz Bu, bu çerçevede işte Kuşaklar arası şimdi Nevzat Fresko Sabrina Fresko Ve Lara Fresko ile beraberiz Bir kere hoş geldiniz diyelim Hoş, hoş bulduk Şenliğin bir parçası olarak sizi Burada görmekten de mutluyuz Ve yani Nevzat'la Biz daha radyo filan ortada Yokken tamamen teknik meselelerden dolayı tanıştık ve bu radyonun her zaman olması da gerektiği gibi bir dayanışmayı içeren bir tarafı vardı ve devam ediyor bugün bu seneki taşınma maceramızda da pek çok kişi orasından burasından tuttu mesela Nevzat'la da ta o günden beri böyle bir dayanışma kültürü içindeyiz onun içinde şimdi eşi ve Kızıyla beraber burada bu muhabbeti konuşacağız gene istersen senden başlayalım. Ee, öyle bir söyledin ki sanki ben eşimi ve kızımı endoktine ettim de açık radyo dinliyorlarmış gibi oldu. Halbuki onlar hayır tamamen kendi özgür iradeleriyle aa bir de baktılar ki burada bu varmış demek ki bu dinlenecek. Hmm. Ee, böyle bir hani bunu dinleyelim diye bir konuşma olmadı. Biz ama iyi, iyi. yani hangi mikrofon iyidir, hangi teknik cihaz iyidir derken bunları da Nerzattan öğrendik ve bir hayli onun tedris, rahleyi tedrisinden Yok. geçtik diye bir estaforda. Siz de Atalay varken bana hiç, hiç laf düşmez yani. Ama Atalay'da doğrusu pek memnun <gülüyor> <gülüyor> kaç, Yani 17 yıldan bahsediyoruz evet. aslında. Evet. Daha hiç radyonun Kendisi bile ortada yokken evet. böyle teknik mevzularla karışık içeriye sonradan geçtik konuşmaya. Evet. Peki sonra da başımıza bir de şimdi Lara çıktı. O da bir evet. Twitter canavarı olarak. Konuş bakalım biraz. Ne, <gülüyor> um, ne desem ben sabah sekizde kalkmak için... Iı, mazeret olarak kullanıyorum açıkçası açık gazeteyi. <gülüyor> Sonra ıı, ona bir Twitter üzerinden koment yazmakta gerçekten uyandığımı hem kendime hem de Twitter Dünya alemine ya. duyurmak şeklinde gelişiyor. Ama asıl ıı, geçen seneki ıı, dinleyici destek projesi sırasında bu Twitter'a bu kadar ağırlık verilmiş olması da beni herhalde Açık Radyo ve Twitter'ı daha çok bağlamamı ve daha çok ıı, Açık Radyo'ya Twitter üzerinden ...ve tepki vermemi ve katılımcılık yapmamı sağladı. O geçen seneki program çok iyiydi o açıda. Evet yani geçen seneki dinleyici destek projesi özel yayınında sürekli olarak internet üzerinden... ...çeşitli sosyal paylaşım siteleriyle beraber bayağı bir ayna gibi yansıtıldı o... ...beraber olmak burada çok da iyi geliyor. Yani dinleyicisinin üzerinde yükselen bir radyo olmak... ...belki de iyi, bağımsız yayının temeli diye de düşünüyoruz. O yüzden geçen sene başarılı tırnak içinde başarıyı kullanıyorum. Ama başarılı oldu yani. Bu sene de aynı şekilde sürdürmeyi düşünüyoruz. Ama Lara'nın sık sık attığı mesajlar da bizim... ...dinlenip kendimizi çekip düzen vermemize filan da yol açıyor. Böyle de bir ayna efekti var aslında. Estağfurullah. <gülüyor> e, Sabrina sen ne diyorsun bu işlere? Evin <gülüyor> içinde bolca radyo dinlendiği anlaşılıyor bir kere. Evin içinde dinleniyor. Simyada dersler olmadığı zaman dinliyorum. İşin güzel tarafı e, burada program yapan... E, Seda Binbaşkil, Emre Zeytinoğlu gibi insanlar Semiha Galeri'de de dersler veriyorlar. Onlar örtüştüğü için onları mutlaka dinliyorum. Evet yani epey bir zamandan beri böyle bir ailevi halimiz de var. Ama sürekli de kendini yenileyen bir tarafı da varmış gibi geliyor bilmiyorum. Sizlere nasıl geliyor? bir evet, Olduğumuz öz... yerde kalmıyormuşuz Tabii, gibi. Tabii özlediğimiz programlar oluyor arada sırada. Yani böyle işte kalkıyor. Ondan sonra başka programları seviyoruz ama. Mesela ıssız adayı ben çok özlerim. Isız oh, o da ne kadar gerilerde. Çok Sen yoktun o zaman. Vardı Vardım. vardı çok küçüktü. <gülüyor> Kavram ona çok güzel geliyordu onun için herhalde. O aslında BBC'den çalınma bir kavram i̇lk, evet, çok güzel bir program Leyla Aktay'ın evet. kulaklarını da buradan çınlatalım evet. da aslında bizim evet. bu özellikle dinleyici destek projelerinin şeylerinden biri yani burada da zaten şimdi bir telefon evet. veririz ama telefonu vermeden önce getirdiğiniz parçalardan ilkini önce Sabrina'nın seçimine mi yer verin? Ne dersiniz? Olur. A Ağır parçadan kurtulalım diyorsun. Ağır <gülüyor> parça, <gülüyor> kısa keserek. <gülüyor> Yok bizim, benim kuşağıma daha uygun geliyor olabilir. <gülüyor> evet ben Heytor Villa Loboş'un Bahiyanas Brezilya arasını çalmak istiyorum. Arya Cantillena Elina Garanka söylüyor. Efendim, efendim. Telefonu verelim. Ee, desteğinizi bekliyoruz. 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Hemen şimdi. Evet Açık Radyo burası 94.9 ve onun özel destek projesi özel yayınındayız. Sabrina Nevzat ve Lara Fresko ile birlikteyiz ve kuşaklar arası epeydir yani. Ee, Lara'nın yeni doğduğu zamanlarda çalınan programlardan bile bahsedebiliyoruz. Sıza'da <gülüyor> hazırlayanların da kulakları çınlasın. ...kimse alınmasın falan... ...bu kadar yıl geçti... ...sızadığı yaptığımız zamanların üzerinden bir... ...15 yıla yakın zaman geçmiş durumda... ...kaç yaşındasın sen? 26. 26 Varmış. Öpey. <gülüyor> Ama yani ilk günlerinden beri... ...ben de hani açık radyo... ...dinleyicisi sayılırım yani o, o zamanlar... Ee... Okula giderken... Evet. Belki tam dinleyemiyordun ama muhakkak yani açık gazeteyi dinleyemiyordum ama hafta sonu dinliyordum. Evet. Evet. evet. Yani bu bu sene özellikle üzerinde durduğumuz bu nesillere nesiller arası işte analar babalar ve çocukları hatta torunlarıyla beraber muhabbetlerin en ilginçlerinden biri de Tolga Yağlı mesela onun annesi ve babası da geliyorlar bu dönemde şimdi kendisiyle program yapacağız onlarla da e, fakat yanlış hatırlamıyorsam eğer bana naklettikleri şeydi e, o servis olarak kullanıyor annesi babası okula götürürken getirken tolı ya yeter artık başka müzik metal falan yok mu onları bilmiyorum bu <gülüyor> bet sesli konuşmalardan. konuşmalardan sıkıldım diye sonra kendisi Burada uzun yıllardan beri program yapıyor yani böyle bir geçişliliği var. Bu Geçişlilik çok... değil. bu bir eğitim yani e, Lara belki de okuldan daha fazla şeyi açık radyo dinleyerek öğrendi ha kendi de bir şeyler. Kattı o yüzden muhakkak. mi bu hale geldi? Yani bu hali fena değil de <gülüyor> yok, yok, değil. epey bir şey öğrendiğinden eminim ben de öğrendim çünkü sır Lara değil. Evet. evet. Yani bir mektep. ...niteliği var açıkta diyor. Bir kere en basitinden... ...hani sabahları açık gazeteyle kalkmak... ...hani bazen sinir bozucu oluyor... ...bu kadar çok korkunç şeyi... ...şeyin farkına varmak uyanır uyanmaz ama... ...başka türlü takip edilemeyecek... ...bir çağda yaşadığımız için... ...o kısacık iki saat... ...hem takip etmeye... ...devam etmek için... ...iyi bir özet oluyor benim için her sabah... Hem de açıkçası başka hiçbir yerde bulamadığım toplu şekilde bir sürü kaynağa ulaşıyorum. Evet bu tabii duymak istediğimiz şeylerden biri. Çünkü insanların duymak istemeyeceği şeyleri de söylemek gazeteciliğin bence yayıncılığın evet. en ciddi alınması gereken yönlerinden biri. Ve onu yapmaya çalışıyoruz. Böyleyse iyi. Sen ne diyorsun? Dinlerizden. <gülüyor> Bir de çok orijinal benzersiz bir insight veriyor. Yani öngörümü, iç görümü bir Türkçesini bilmediğim bir yorum. Bir, belki. yorum işte. Onu veriyor açık gazete. Özelde açık radyo genelde dünyaya, insana benzersiz yani başka yerlerde olmayan bir insight veriyor. Evet yani belki işte sıradan insanın o seviyeden yayın yapmaya çalışıyoruz. Böyle yani iktidarı, kuvveti, gücü elinde tutanların e, söylediklerini de yansıtmak önemli tabii. işte başbakan şunu demiş İçişleri Bakanı ya da bilmem neler hepsini onları da söylemek önemli ama... ...onların da hareket etmesinin arkasında yatan mekanizmaları da bir şekilde formasyonuyla beraber sunabilmek gibi bir çaba var. Aksi takdirde kuvveti, pudreti anlamak ve dolayısıyla da kendi kaderimizi e, başkalarının belirlemesine yol açmak gibi... ...anlamadan buna yol açmak gibi bir durum olur diye düşünüyoruz yani. İnşallah oluyordur. Bir şey öğretmek amacıyla değildi yani. Yok öğrenmekten ama... kasıt yani böyle bir şeyin işte derine yazılması gibi değil ama e, bir şeye erişiminin sağlanması e, şeklinde daha çok. Evet, Enformasyon yani can alıcı önem taşıyor. Yani, yani bizde aslında ailece böyle bir merak e, katsayısı çok yüksek. Sabina'nın galeride de, de e, muhtelif konularda seminerler var. Evet. Olgun insanların eğitimlerine bir bir yerde devam edebilmesi. Daha önce bilmedikleri şeyleri öğrenebilmeleri için. E, yani ne bileyim edebiyat var, e, tarih var. Başka da neler var? Sen anlat. Evet peki. Şimdi e, ben asıl Ömer'in e, bu... ...ısınma konusundaki... ...şeyinden biraz bahsetmek istiyorum... ...hakikaten büyük bir farkındalık yarattın... ...bu konuda... ...küresel, İklimde, ısınma. küresel ısınma... ...iklim değişmesi... Yani, o Evet insanlığın ve daha doğrusu bütün canlılar aleminin önündeki en ciddi şey gibi görünüyor. Evet yani bu terörizmin, Tehlik. savaşların falan yanı sıra çok daha büyük bir şeyle, etkiyle gelecek ve bütün dünyayı ilgilendirecek bir konu. Bu konuda bizi aydınlattığın için ayrıca teşekkür Aman etmek efendim, istiyorum. <gülüyor> yani bunu işte gene ana akım medyanın e, vermekten kaçındı hatta tersine e, yani Asparagas haberler verdiğine de sık sık tanık oluyoruz işte küresel evet. sınma dönemi bitti şimdi mini buzul çağına geçiyoruz diye kocaman manşet birinci sayfadan veren ve yalan haber veren onun da ta, e, çok satışlı bir gazete olabiliyor ve hemen arkasından da pek çok televizyon ve diğer gazetelerde onun dediğini yansıtabiliyorlar ...ve bir özür bile dilemiyor sonra... ...bunu yapanlar... ...hatta devam ettiriyorlar... ...yani o yüzden işimiz zor ama... E, ...amaç zaten... ...sen bunları biliyordun da... ...işte torun meselesine dönecek olursak... ...de de sen bunu e, biliyordun da... ...söylemedin demesin diye... <gülüyor> ...böyle bir uğraşımız var... ...çünkü yaşanamayacak bir dünya... E, İst, nevzattan, ...İsterseniz buradan... ...evet... Geçelim. E, tabii biz şu anda Açık Radyo e, dinleyici destek projesi özel yayınındayız. Evet ne e, dinleyeceğiz Lütfen onu söyle. Dinleyeceğimiz eser Şimdi... e, tabii eser diyorum çünkü evet. artık eser niteliğini taşıyor. Bob Dylan'ın e, Like a Rolling Stone oh. parçası. Ve özel bir. Versiyon. Özel bir versiyon ilk elektrik olarak çalınan versiyon. Aa, 1964 veya 65 Bir takım insanlar da yanılmıyorsam kaldıramayıp Hayır bu o, o İngiltere'de olan o, o, bir konserde aa, konser. Judas diye bağırıyorlar Bu Newport'ta kimse bağırmıyor sen yalancı Judas diyene de sen yalancısın diye bağırıyor. <gülüyor> evet. Yanlış hatırlamıyorsam ve arkasını dönüp çalmaya devam ediyor. Evet, evet. Hem de hızlı bir şekilde. E, dinleyici destek hattını aramak isteyenler ki eminim çoktur. 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak Açık Radyoya destek olabilirsiniz. Şimdi. Time, you dress so fine. Through the bumps of time, in your friends then you. People call, say with all your bound to fall. You thought they were all. Bye. Rolling Stone'la beraber ilk elektrikli yorumlarından biri öyle mi? Evet. Nevzat Fresco çaldı bize bayağı da. <gülüyor> o zamanki insanların şokunu da anlayabiliyorum. Şimdi bana çok iyi geliyor Üstelik ama. Üstelik de bir folk festivalinde çalıyor bunu. Evet ama her zaman da böyle <gülüyor> her şeyin tersine evet. giden bir adam değil mi? Evet süper aslında, 70 yaşında. Orada da bir nesilsel fark mı var acaba yoksa? <gülüyor> Bilmiyorum 70 yaşında kendisi. Hayır onu yani. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki benden küçük gibi görünüyor. Çok yakından görmedim ben. Hayır ruhen. <gülüyor> Yok ben de küçüğüm aslında. <gülüyor> Peki şimdi biraz daha senden devam edelim bu radyo hikayesine. Sen nasıl bu kadar giderek daha fazla da kat, katkıda bulunuyorsun. Artık katkıcılarımızdan birisin diyelim. Önce Nevzat'la başlamıştık. Öyleyim sonra kulaklıkları Babadan ben kız. getirmeye başladım. <gülüyor> Benim asıl ilk staj deneyimim Açık Radyo'da oldu. Ve her sabah 8'de gelip önce bir sizin programı dinleyip belki düzenli olarak dinlemeye orada alıştım. Ondan sonra arkaya gidip arşive girilmesi gereken işte evvelki aylarda çalınmış parçaları böyle bir Excel dosyasına F klavyeli bir bilgisayarla Evet bak <gülüyor> ben onu unutmuştum mesela Giyip uzun süre staj yaptığını bizim bir parçamız olduğunu unutmuştum doğru. Böyle Vay ufak Allah. bir deneyimim de var. Ama baya yani neredeyse hiç... Sektirmeden aksatmadan dinleyen yeni kuşayan insanlarından biri olarak bu bize hakikaten hem mutluluk veriyor onur da veriyor hem de biraz da kaygı da veriyor doğrusunu söyleyeyim. Gene mi ne, Eyvah, edeceğiz, ne hata mi? yapacağız dilimizden ne yanlış dökülüyor diye. Yani şöyle bir şey oluyor bazen düzeltmeler ya da ek haberler gönderebiliyor oluyorum size Twitter'dan. Onları da bir de kimin gönderdiğini, işte Twitter üzerinden gönderildiğini falan söyleyerek söylediğin zaman benim çok hoşuma gidiyor. Ee, yani size verilen katkıyı da e, bir şekilde e, göz önünde bulundurabiliyorsunuz. Ee, onun da public radyoculuğa bayağı katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani zaten... Başka da bir şey değil. Geri besleme meselesi evet. Yani e, çok önemli bir şey. Feedback alabilmek meselesi işte. Geri besleme gelebiliyor olması oldukça önemli bir şey. Bize de e, sürekli olarak bir çeşit dikiz aynası gibi kendini e, kontrol Yoldan yani yol doğru yol diye bir şey yok tabii ama... ...kendi bildiğin yolda gidebilmek için... ...sapmadan gidebilmek için... Bu, ...bu tarz geri beslemeler gelmesi... ...çok önemli aslında... ...o açıdan da... ...önemsiyorum... ...geçenlerde yine bir başkası da... ...hemen bir mesajla... ...bir tarihi ama çok tayin edici bir tarihi... ...bir gün farkla yanlış söylediğimizi... ...daha onu düzeltme <gülüyor> fırsatı da yapamadık... <gülüyor> ...bu vesileyle... ...onu da hatırladım... ...şimdi notumu alıyorum... Hemen Yarın yapacağım. sabah bekliyorum. <gülüyor> Yarın sabah. Evet, peki bitireceğiz sizinle bütün parçalarınızı çalamayacağız. Oh. <gülüyor> Getirdiklerinizi. Fakat yani bu daha sık bu gibi buluşmaları yapmak umudunu da taşıyoruz. Doğrusu çok mutlu olduk sizinle birlikte olmakta. Ne çalacağız Lara? Uh, chat Baker'dan Look for the Silver Lining'i uh, çalacağız. Umutlu bir tonla bitirelim. Evet umudumuzu hiç kaybetmiyoruz zaten. En azından seninle ben aynı fikirdeyiz. Bayağı iyiyiz. Evet. <gülüyor> Bu konuda. Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayınındayız. Dinleyici destek hattına 0212 343 41 41'den ulaşabilirsiniz. Ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Lütfen destek olun. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşça kalın <gülüyor> silver lining, when a cloud appears in the blue, remember somewhere the sun is shining, and so the right thing to do is make it shine for you a heart full of joy and gladness. We'll always banish sadness and strife So always look for the silver lining And try to find the sunny side of life